Yemeğe başlarken okunacak dua Amr bin El-As radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yemek takdim edildiği zaman Allahümme bârik lena fîmâ razaqtenâ ve kina azâben bismillah derdi buyurulmaktadır. Yani Allahümme bize rızk olarak verdiğin yemek ve içmeklerde Bizim için bereket ve şifa kıl. Bizi ateşin azabından koru. Allah'ın adıyla yeriz demektir. Amr bin Ebi Seleme radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah de sağ elinle ye diye buyurdu. Binaen aleyh iyaline yahut misafirine yemek takdim eden kimsenin Bismillah deyin Yemeğe buyurun demesi müstehaptır. Aişe radıyallahu anhanın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz yemeğin başında besmeleyi unutursa hatırladığı zaman Bismillahi evvelehu ve ahirahu desin buyurdu.